Ee, Siyer-i Nebi diye ilk programı başlatmıştık ama Bunun başlangıcı Daha alemler yaratılmazdan evvel çünkü, En evvel Çünkü çünkü i Nebi dediğimiz şeyin Seyri nurun Yaratılmasıyla başladığından O hilkattaki başlangıca Dikkat çekmeden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Sadece kronolojik olarak Belli bir zaman ve zemin içerisinde belli bir ömür içerisinde telakki etmenin zaten o asra sığmayacak o asırla sığınlandırılamayacak bu nurun iyice anlaşılamayacak bir hale gelmesine sebebiyet veriyor derken nurunun yaratılışını ezelde daha Muhammed nurunun Hazreti Adem'e intikal eden bir nur olduğunu bütün peygamberlerin o nuru mütesel silen Hazreti Peygamber'in Ruhu ve nuru nübüvvetinden aldıkları onuru müteselsilen gele gele ine ine veya çıka çıka en sonunda o cesedin Muhammediye'ye intikal ettirdiklerini Allah Teala'nın bütün peygamberlerden o peygambere itaat etmeleri, yardım etmeleri, iman etmeleri hususunda söz alındığını Onların o peygamberlerin de yine ümmetlerinden böyle sözler aldıklarını ruhlar aleminde ezelde işlemiştik. Eyvallah. Oradan devam ediyorduk. Dinleyicilerimizin aklına Hı. belki ola ki şöyle bir sual gelirse Hı. onu da cevaplandırarak bu akşamki programı başlatsak peygamber efendimizle ilgili Kendilerine malum olan Hayatları içerisinde okudukları Ya da dinledikleri Hayatlarında mübarek yaşamlarındaki Hadiseye geçmeden Böyle uzun bir girizgah Uzun değil aslında da Hı. hani Böyle bir girizgah yapma ihtiyacımızı Şöyle bir kez daha kısaca izah etsek mi Kısaca izahtan ziyade Şöyle bir latifeyle Müsaadenizle Eyvallah, geç, Geçelim veya geçiştirelim bunu Süleymaniye Camii'nin 7 senede yapıldığını söylerler fakat bir şey göz ardı ederler. Süleymaniye Camii'nin temeli 5,5 senedir. Onun üzerine inşa edilen bizim gördüğümüz abide 1 bir, bir buçuk senedik bir iştir. Zemin önemlidir. Eyvallah. Yine şunu da hatırlatalım. Bir insan niyet etmeden, namaz niyeti olmadan namaz fiillerini yüzlerce defa yapsa, namaza benzer yüzlerce dekat gibi hareketler yapsa o niyet olmadan, velev ki abdestli olsun, o niyet olmadan namaz sayılır mı? Sayılmaz. Bunların hepsi birer niyettir. Şu ana kadar onun nuru, onun ashabı, onun arkadaşları, ondan evvelki nebiler derken biz niye konuşuyoruz? Allah'ı, peygamberi konuşuyoruz. Dolayısıyla biz sihir nebiyi nebi konuşuyoruz. Dolayısıyla siyer Nebi niyetinde olarak bu programı dinleyen kardeşler niyetlerini bozmasınlar. Eyvallah. Niyetlerini tahsiye etmek için buradayız. Devam edelim mi? Hay hay. İmam Abdülrezzak Rahimehullah şöyle bir şey rivayet eder. He, hemen aklımıza gelmişken bundan sonra dinleyeceklerimizde hani niyet dedik ya niyeti bozmasınlar dedik. Güzel de bağlanmış oldu. Şimdi kıymetli kardeşlerimizin birçoğu zaten rivayet denildiğinde, hadis-i şerif denildiğinde, naklediliyor diye söylendiğinde bu literatüre bu konuya muhtari olan kişiler ne demek istendiğini hemen fark ediyorlardır. Ama ola ki yeni yeni bu yola sürük eden, yeni yeni bu mevzuları öğrenmek üzere olan kardeşlerimiz vardır. Onlar için de bazı kelimeleri açalım. Mesela İmam Abdülrezzak Allah rahmet eylesin rivayetinde şöyle der denildiğinde hani öylesine bir şey anlatır o da söyledi gibi anlaşılmasın rivayet tabiri şudur ruhiye kelimesinden gelir Arapça bizim bu derslerde rivayet ederler rivayet etmişlerdir diye söylediğimiz her şey şu demektir belli bir senet ve silsile dahilinde Allah Resulünden veya ashabından veya Doğruluğu tasdiklenmiş bir zattan gelen sadık sıhhatli haber demektir. İmam-ı Abdülrezzak rivayetinde dediğimizde o da böyle bir şey söyledi değil demek ki ne demek? İmam-ı Abdülrezzak sağlam senediyle sıhhatli bir silsileyle Hazreti Peygamber'e nispet edilen bir sözü şöyle nakletti demektir. Eyvallah. Bütün burada söyleyeceğimiz rivayet etmişlerdir sözlerini bu manada inşallah dinlesin kardeşlerimiz. Bizim programı has değil bu. Bu konuya has bir mevzu olduğu için bu mevzudaki bütün kitapları da sahih kitapları da okurken buna riayet etsinler. İmam Abdülrezzak rivayetinde şöyle der. Cabir bin Abdullah el-Ensari radıyallahu an buyurmuştur ki Ya Rasulallah". Anam babam sana feda olsun. Allahu Teala Hazretlerinin cümle eşyadan her şeyden önce yarattığı nedir? Nesne olarak neyi yaratmıştır? Ne olur bunu bana bildir, haber ver diyor. Cabir bin Abdullah el-Ensari öğrenime bilgiye e, rağbet eden zatlardan, sahabe-i kiramdan. Anam babam sana feda olsun sözünü açalım Yoksa devam edelim mi evet, Devam edelim peki açmıyorum Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ya Cabir İnnallaha teala halaka kablel eşyai Nura nebiyike min nurihi Fe ceale zaliken nura bil kudreti Diye devam eden Hadis-i şerif ediyor. diyor Mealini ediyorum Şöyle diyor ya Cabir Allah Teala hazretleri Cümle şeyden Önce Senin peygamberinin nurunu Kendi nurundan yarattı Allah Allah Ümmeti olmanın Ümmeti olmanın şerefine bak Peygamber kendi ümmetine hitap ederken Senin peygamberin diyor Herhalde Hazreti Cabir el Ensari Abdullah bin Ensari Hazretleri Hayatında bu hitabı Duyması onun hayata gelmesine yeterli bir sebep. Dolayısıyla anam babam sana feda olsun tabiri hafif bile kaldı. Böyle bir hitaba mahsur olmak ne demek ne büyük şeref. Allah Resulü saadette buyurdular. Allah Teala Hazretleri cümle eşyadan, cümle şeylerden önce senin peygamberinin nurunu kendi nurundan yarattı. Yine şöyle eyledi ki onur. Allah Teala'nın kudretiyle Allahü Teala'nın Dilediği yerlerde Devredip gezerdi Yine bir devir var bak Bir dönüş var O zamanda Ne levh, ne kalem Ne cennet Ne cehennem, ne melek Ne gök, ne yer Ne güneş, ne ay Ne cin Ve ne de insan vardı Hazılı Yaratıklardan hiçbir nesne yaratılmamıştı Sonra buyurdular Devam ediyor Felemme aradallahu teala En halqa. halka Kaseme zaliken nuru. erbaate Eczat diye hadis-i şerifin metni Devam ediyor Yani hikaye diye dinlenmesin Ve neticede birkaç satır da olsa Hadis-i şerifin metninden okuyoruz ki O ruh bizlerin kalbinde Bir karar kılsın bir neş Neşet etsin diye. İnşallah. Evet inşallah Devamla şöyle buyuruyorlar. Hak Teala Hazretleri mahlukatı yaratmak dilediği zaman o nuru önce dört kısmı ayırdı. Birinci kısımdan kalemi yarattı. ikinci kısmından levhi yarattı. Üçüncü kısmından arşı yarattı. Dördüncü kısmı yine dört parçaya ayırdı. Onun da birinci parçasından arşı götüren melekleri yarattı. İkincisinden kürsüyü yarattı. Ya hoca bunlar nedir? Arş, kürs vesaire. E güzel kardeşim. Hazreti Peygamber'i tanımak için bilmemiz gereken bazı şeyler var. Bir altyapı var. En önce iman etmek bu altyapında, üst da hepsini içine alır. Fakat ne olur bunları okuyiversek? Bir sürü kitap yazmış ecdat. Hadi eskiden bunlara tercüme edilmiyordu. Arabi harfliydi, Osmanlıca falan diye sonradan korunmuş bir isim ya. Neyse. Arabi harflerle Türkçenin okunması demektir esasında. Bunlar artık tercüme edildi. İyi kötü. İçinde belki tahsihe muhtaç şeyler var. Fakat ne olur merak edip bir bakılsa. Neyse geçelim. İkincisinden kürsüyü yarattı. Üçüncüsünden geri kalan melekleri yarattı. Yine dördüncü parçayı dört bölüme ayırdı. Birincisinden gökleri, ikincisinden yerleri yarattı, üçüncüsünden cennet ve cehennemi yarattı, yine dördüncü bölümü dört parçaya ayırdı. Evliya Allah sistemindeki bu dört kapı, dört tecelli, kıtlar vesaire dallar şeklindeki parçalanma, bu tecezzi, bu bölünme de zaten buradan mülhemdir. Bunu bir ara parantez olarak zikretmiş olduk. Tekrar kaldığımız yere gelelim. Yani bir dört kısım oldu. Dört kısımdan üç şey yaratıldı. Sonra dördüncüsü dörde ayrılıp oradan bir ayrıldı. Tekrar dörde ayrılıp dördüncüsü de tekrar dörde bölündü. Bu dördün yine dördüncü bölümü dört kısmı ayrıldı. Birincisinden müminlerin gözlerinin nurunu yarattı. İkincisinden onların kalplerinin nurunu yarattı. O marifetullah Allah'ı tanıma bilgisi. Allah'a aşina, Allah'a arif olma hali yani onu yarattı. Üçüncüsünden dillerinin nurunu yarattı ki o tevhid edip La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demektir. Yani dil bu sayede Allah'ı tevhid etmeye muvaffak oldu. Resulullah Efendimiz Hazretlerinin nurundan sonra diğer mahlukattan ilk yaratılan kalem midir? Yoksa diğerlerin midir? Şudur budur diye mevzu devam ediyor ama Hadis-i şerifin metni Hak Teala Hazretlerinin mahlukat yaratmak dediği zaman nuru dörde ayırması dört kısımdan birincisinden kalemi, ikincisinden levhi, üçüncüsünden arşı, dördüncüsünü dörde bölüp, birincisinden arşı, ikincisinden arşı götüren melekleri kürsiyi, üçüncüsünden geri kalan melekleri ayırıp dördüncü kalan parçayı dörde bölüp Birincisinden gökleri ikincisinden yerleri Üçüncüsünden cennet ve cehennemi Yine dördüncüyü bölüp Müminlere tahsis etti Şimdi ne anlaşıldı buradan Ha çok iyi anladık şimdi Nurların taksimatını diyeceksiniz Ya bu uzadı falan Diyeceksiniz, haklısınız Şöyle bir izah da bulunayım yalnız Şu anlaşılmıyor ya Onun tefsiri bu Allah kainatı mevcudatı, altı günde yarattı sözünün manasıyla alakalı bunlar. Anlaşıldı ki bu hadis-i şeriften, bu altı günden kasıt, altı karın, yani altı safa, altı safhada yarattı. Birinci bölümü toparlamak için, bu programın birinci bölümü toparlamak için birkaç cümleyle bağlamaya gayret edeceğim. O da şu, yani hasılı Allah kainatı insana müsahhar şeklinde her şeyden evvel mahlukatı yarattıktan sonra peygamber nurundan en mükemmel haliyle o mahlukat içerisinde insanı yarattı ve taksim ettiği nurları kendisine ayine edindiği bilinmeyi murad etmişti ya yaratırken Eyvallah. o bilinme muradını maksudunu gerçekleştirecek olan müminlere en son nuru hasretti. Bir nur gözlerine, bir nur marifetullahı anlayacak şekilde kalbi idrake, üçüncüsü dillerine vuran, dillerinde tecelli eden bir nur halini aldı ki kainatı yarattıktan, mevcudatı yarattıktan, safa safa ikmal ettikten sonra en mükemmel hazreti insanı yarattı ve en mükemmel nurların da o insana sakladı anlaşıldı ki nevi beşerin yaratılışına bu kadar itina gösteren mükemmellikle onları tasfiye eden Hz. Allah bu beşer cinsinin en eftali olarak ekmelül beşer eftali mahlukat ve ekmelül mahlukat olan Hz. Muhammed Mustafa'yı murad etti ve yarattı eyvallah siyeri nebi İnşallah böyle devam edecek İnşallah. sevgili dinleyiciler kısa bir aradan sonra muhabbet bağına devam edeceğiz ee, kısa bir ham da bu aradan önce herhalde girse hiç fena olmaz ne kadar hani kısmetliyiz nasipliyiz hani ne kadar övünsek de ne kadar memnun olsak da az peygamberimiz bize böylesi teferruatları teferruat değil de ayrıntıları bizim anlayacağımız şekliyle bize malum etmiş bırakmış izah etmiş işte hiç olmazsa bu kadar olsun okumak, bu kadar olsun bakmak da bu şükrü kısma heda etmek olacak. İnşallah. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Cabir bin Abdullah el-Ensari radıyallahu anhın çok istekli oluşundan dolayı merhameten ona kainattaki yaratılışı, hilkatin sırasını bir şekilde beyan etmiş de biz de o sayede ondan nasipler olmuşuz. Ashabım yıldızlar gibidir Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz Doğru yolu bulursunuz Hadis-i şerifi Burada da yine tecelli etmiş O nur Menbaı olan Hazreti Peygamber'e Gönül semamızdaki Yıldızlar olarak işaret eden sahabiler Elhamdülillah bize bu güzelliği tanıtmışlar Hemen buradan yine tabirimiz artık alıştılar birkaç bin sayfa geçerek. Hazreti Adem Aleyhisselam ile Havva validemizin yaratılışı. Havva validemizin yaratılışı Hazreti Adem Efendimizin yaratılışı noktasında bir şey hatırlatmak isteriz. Allah Teala normal adeti mahlukatında vaz eyledi. Tabii adeti bir dişi ile bir erkekten canlı neslin devam etmesidir insan cinsine nevi beşere baktığınızda bir dişi bir erkek olacak şekilde hep anne baba diye ifade ettiğimiz dişiden müştak yaratılmıştır fakat Allah Teala her türlü yaratmaya muktedir olduğunu her türlü hallakul alim ismiyle her türlü yaratmaya muktedir olduğunu göstermek üzere bir hikmeti de bu yani yoksa sırf göstermek için yaratacak değil Bizlere bir şey ispat etmek zorunda değil Fakat bir hikmeti de bu olsa gerek diyor Alimler Dişisiz bir insan Erkeksiz yaratılan bir insan Hem dişisiz hem erkeksiz olarak yaratılan insan olarak Üç farklı istisnayı etmiştir. Dişi ve erkek olmadan yaratılan insan Hazreti Adem'dir Erkek var dişi yok yaratılan insan Havva validemizdir Hazreti Adem Aleyhisselam'dan yaratılmıştır Ham olarak Cenab-ı Adem Aleyhisselam Demek yanlış olur Menba olarak yani erkek vardır Fakat dişi yoktu hikatte Peki dişi var erkek yok Hazreti İsa Aleyhisselam yaratmıştır Orada da Erkek yok Meryem Aleyhisselam'ın Oğlu olarak Dünyaya gelmiştir Hazreti İsa İşte dişi ve erkekli Yaratılış kaidesini istisnai yaratmaları da muktedir olduğunu göstermek hallakul Alim olduğunu hatırlatmak alametini göstermek üzere Cenabı hak dişisiz erkeksiz ademi dişisiz yaratılarak sadece erkekten hava var demizi erkeksiz olarak da sadece dişi olarak dişiden gelme olarak Hz İsa Efendimiz yaratarak bu bahse işaret etmiş olalım yaratmıştır diyelim ve geçelim hemen Hz. Adem ile Havva validemizin biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de de geçen yasak edilmiş olan ağacın cinsinden başka bir tohumu yani bu ağaçtan yemeyin denildiğinde Hz. Adem o ağaçtan yemiyor fakat o ağacın aynı meyvelerinden bu buğday habbe denilen bir parça Hristiyanlık kültüründe tahrif edilmiş olan o kültürde elma olarak her ne kadar habire figürlerde resimlerde Hatta adı Ahmet Mehmet olan maalesef batı özentisi olan bizim halkımızın içerisindeki sözüm ona aydınların da resmettiği anlattığı gibi o elma değildir Efendim elma olsa armut olsun ne olur işte bir şey Hayır siz hangi kültürdeyseniz, nereden besleniyorsanız, o beslendiğiniz, alakanız olan, bağınız olan, muhabbet bağı diyoruz ya, o bağdan konuşmak durumundasınız. Öteki türlü nesepsiz, imtisalsiz, intisapsız olan nesle ve kişiye ne hepimiz biliyoruz. Öyle bir nesil olmamak için kendi kültüründen beslenmek durumunda olduğundan bu teferruat da bir şeydir. Yani bu teferruata dikkat çekmek istiyorum. Tasih ede ede bir mahsur yoksa. yani Yapılan yanlışlıkları da böyle tasih ede ede gidersek medyatik bir ortamdayız. Radyodan konuşuyoruz. Bu fırsatı böyle değerlendirelim diye düşünüyorum. Eyvallah. Neyse. Gösterilen ağaçtan yemediler. Asi olmamak için. Fakat hata şuydu. Aynı ağacın başka türlü ağaçlarda aynı meyveyi taşıyan, aynı cinsten olan başka bir meyveye Meyve dediğimiz habbeye, daneye ne yapmış oldular? Ellerini uzatmış oldular, almış oldular. Burada İbn Abbas Efendimizden bir rivayet var. İbn Abbas kimdir arkadaşlar? Dinleyenler, sevgili kardeşlerim, İbn Abbas kimdir? Abdullah İbn Abbas, meşhur Abdullahlardan diye tabir edilen 4 bir yerde 5 tane Abdullah'tan birisidir. Asıl saadette Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yanında henüz çocuk yaşlardayken başlayan Peygamber Efendimizden almak istediği ilim tahsili ondan sonra onun hayatından Hz. Ömer Efendimize ve Hulefa-i Raşidin devrini devam ederek mükemmel bir şekilde gelmiştir. İlk tefsiri e, toplayan veya tefsir yapılabilecek hacimde ayetleri anlatan tefsirini Peygamber Efendimizden dirayetiyle veyahut kendisinden asaptan yapan zat İbn Abbas Efendimiz'dir. Yani ilk kaydettiği İslam alemindeki tefsir İbn Abbas'a nispet edilir. Ümmetin alimlerindendir. Onun bir sözü var. O rivayet ediyor daha doğrusu ben duydum diyor. Adem Aleyhisselam'a secde edildiği zaman cuma günü zeval vaktinden ikindiye kadar olan zaman arasındaydı. Cuma gününün demek ki bir de böyle eşrefiyeti var. Ondan sonra Hak Teala Hazreti Adem'in sol yanında olan eyesinden, eyek kemiğinden Hazreti Havva'yı yarattı. Adem Aleyhisselam uykuda idi. Mihman bir vaziyetteydi. Uyanıp Hazreti Havva'yı görünce fıtratı icabı onun eşi olduğunu, ona meydetmesi icab ettiğini, meyli olduğunu fark etti ey Adem sakin dur dedi melekler niçin sakin durayım Hak Teala bunu bana yaratmadı mı, Bu, bunu benim için yaratmadı mı dedi onlar mehrini öde dediler şimdi İbn Abbas Efendimiz devam ediyor anlatmaya mihiri nedir yani en önce bedelini öde, bir bedel vermen lazım böyle girişi güzel bir şekilde değil bir nizam bir intizam var mihrini öde mihrin nedir melekler Muhammed Mustafa aleyhisselama 3 kere salatu selam etmektedirler Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyeceksin Allahümme salli Muhammed diyeceksin ki hirkati mebdeinde olan zatı hatırlayacaksın ki senin için yaratılan senin sana meşru kılınan bu şey tasdiklenmiş olsun karşılığını, bedelini, şükrünü ödemiş olasın ondan sonra Hz. Allah Hz. Adem ile Havva'ya cennet nimetlerini mübah kıldı diyerek devam ediyor bunu burada anlattım tekrar mevzuya dönmek için Hz. Havva ve Adem'iz Adem Efendimiz biliyorsunuz işte meleklerin Adem'e secde etmesini falan geçiyoruz hep bu araları cennetten çıktı bu dünyaya iniştir cennetten çıkartıldı. Bu çıkartıldı ama, böylece çıkmış oldu ama, neticede bu cennetten çıkış, Hz. Adem'in tövbesiyle ve neslinden gelecek olan peygamberler, müminler ve en önemlisi, Adem'in dahi yaratılmasına sebep olan Hz. Muhammed Mustafa'nın, sallallahu aleyhi ve sellemin, gelişi, onu cennetten çıktığı mertebenin çok çok daha üstüne çıkartmış oldu. Bir ilahi var Gubari payine almam cihanı Ya Resulallah Değişmem muhine Heft asumanı Ya Resulallah Duyunca makdemi teşrifin Adem sulbi parkinden Değişti Habbeye huri cinanı Ya Resulallah Şimdi Bazı dinleyicilerimiz amin, amin Elhamdülillah demişlerdir Çok yabancı sözler olduğu için biz bir izahta bulunalım. Bir kere bu Arapça bir dua değil. Bu okuduğumuz çok net anlaşılır. Dedelerimizin konuştuğu, duyduğu, işittiği işittiği zaman ağladığı lezzette bir söz. Nedir? Gubar toz demek. Gubar payine. Almam cihanı ya Resulallah. Bana cihanı verseler ne olur ki? Padişahlık saltanat nedir ki? Senin ayağının tozu var ya, onun tozu bende olsa onun tozu bana bulaşık olsa bulaşmak bizim ona nispette olan bulaşıklığımızı kastediyorum o pâk olan tozu kastederek değil biz bulaşırız ona bana gelse cihanı verse der, sen şu tozu bize ver derse der, payına almam cihanı ya Resulallah yok değişmem mu yine heftâsumanı ya Resulallah sahip olduğum yeryüzü cihan saltanatı ne ki senin bir adet mübarek kılına yedi kat semayı değişmem yedi kat semayı ayağımın altına indirseler ille de o fahri alemin mübarek muyine ben eriştiysem bir kılına dahi eriştiysem onun yedi kat semayı gözüm görmez tabi burada bir incelik var Eyvallah. nedir o ya Resulallah senin ayağının tozu bütün cihanın saltanatından eftaldir senin saltanatın Bütün saltanatların üzerine basmıştır Senin muhin Mübarek saçın Mübarek sakalının bulunduğu O veç-i saadetin Yedi kat semayı geçmiş Onun dışına taşmıştır Değişmem muhine Hefta sumanı ya Resulallah derken Ben O muhine ermiş olsam Yedi kat semanın Benim üzerime tecelliisi mümkün değil ki Ona o yakınlıkla Ben 7 kat semanı da üzerine çıkarım şimdi bu kadar şeyi niye anlattık kıtanın 3. mısrağı ve 4. mısrağı için duyunca makdemi teşrifin Adem sulb-i pakinden Hz. Adem kendi sulbünden pak temiz sulbünden senin geleceğini haber aldı onun müjdelerini duyunca değişti habbeye hur-i cinanı ya Resulallah bir adet habbeye bütün cennetleri, hurileri değişti. Aman, madem ki Allah takdir etmiştir, nurunu bana söyledi, mihrim dahi onu o Muhammed'e salatu selam etmekte. Allah kendi ismiyle onun ismini beraber yazmış. Cennetin kapısında onun ismi var. Bu bir beşer. Benim sulbümden gelecek. Dedi de, Habbe'yi yedi bir an önce vuku bulsun dedi. Değişti Habbe'ye, huri cinani ya Resulallah. Adem o hali işlerken bizim günahlarda yaptığımız gibi Allah'tan gafil değildi diyor yani. Mevzu ağır ama çok tatlı. Çok tatlı. Lütfen anlamaya gayret ederim. Ben anlatamasam da. Estağfurullah. Biz günahımızı Allah'tan gafil olduğumuz zaman işleriz ve düşeriz. Hazreti Adem'in ve peygamberlerin hataları gafletten değildir. Gafletten değildir. Onlar günahı işlerken dahi ayıktırlar. Onlar zellelerini yapar, zelledir zaten, günah değil ki onun adı. Zelle dediğiniz nedir? İhfal olmuş da, gafete düşmüş de fiil yapmış demek değildir, zelle. O zaman zelle denmez, onun adı basbaya günah. Nedir zelle? Allah'tan gafil olmadığı halde, hikmetler arasındaki seçim hususunda isabeti. Belki Allah'ın murad ettiği şeyi, Allah'ın yap dediği, ona yüklediği oyunu, o senaryoyu en güzel şekilde yerine getirmekle alakalı bir şey. Enbiya'nın cüz'i iradesi külli iradeye tabidir. Geç. Eyvallah. Aman sülbümden Hazreti Muhammed gelsin diye bir tanecik habbeye bütün cennetin güzelliklerini değiştik yeter ki o gelsin diye. Buradan hareketle diyorlar ki aşka talip olan tek varlık Hazreti insandır. Ayrılığı göze alacak. Sevdiğine sonunda ulaşamam var. Ulaşamam ben. Fakat o uğurda ölürüm sevdası bir tek insanda vardır. Aşığının peşine düşmek. Dünyadayken sizin sıkça zikrettiğiniz vuslata erebilme hissi var ya. Dünyada bu mümkün değil. Şöylesine bir değer geçer. Tamamıyla kamil manada vuslat mümkün değil. Bunu bile bile... Vuslat derdine düşen Bu sevda uğrunda Kendi vücudunu ifna etmekte Israr eden Aşık olan Tek varlık Hazreti Adem sübünden gelen Hazreti insandır Hayvanda bu yoktur Melekte bu yoktur Şeytanda da bu yoktur Şeytan Böyle bir ızdıraba talip değildir Melekler de bu ızdırabının olduğunu bilmez Gözyaşına talip olmuştur Adem Sevgilisinin nuru kendisinden Kendisini ifna etmiştir Onun sevdiği zuhur etsin diye sülbünden Bu gam diğerlik Veya diğer gamlık Bu ızdıraba Talip olmak ızdırap yaşar da bir kişi Veya çile sıkıntı acı yaşar ama Buna bile bile mi talip olur Olur aşık olursa olur İşte bu aşk hasleti Bir tek insanda vardır Ağır da büyük aynı zamanda insanın talip olduğu Ve üzerine yüklendiği Zaten Aşk o kadar ağır bir şeydir ki Aşk altında üstünde vücut istemez Azizim Aşka giderkendir ağırlık Aşk geldiği zaman Onun ağırlığı kalmaz Aşık adam eğer aşıksa O aşka ve kendisine Ağırlık olabilecek her şey ifna olur Zaten aşk kendinden başka her şeyi Giderir hele ki o Aşkullah ve aşkı Resulullah ise evet. kesafet kalkar. İşte senin yerinde şu anda o Muhammed'in olmasını ister miydin diye Mekke'li müşriklerin daracını asmak üzere böyle daracını diktikleri, eziyet ettikleri Hababun'un söylediği söz var ya. Diyorlar ki senin yerinde o olsaydı şimdi ister miydin? Siz diyor ki ne kadar zahirde kalmış. Ne kadar ahmak kalplerin mühürlü insanlarsınız Siz bizim davamızı bizim muhabbetimizi ne zannediyorsunuz ki Adeta lisanı haliyle Bu bir aşk meselesidir Bunu gerçek Adem olan anlar Değil benim yerimde olmasını Ben burada keşke öleyim de Onun ayağına çölde giderken yürürken bir diken bile batmasın Diyecek zatlar böyle yetişmiş zatlardır Bu akılla kavranacak bir hal değildir Ezelden takdir edilmiş bir aşık ve maşuk ilişkisi içerisinde Allah'ın sevgilisi Allah'ı seven, Allah'ın sevdiği ilişki içerisinde Aşağı doğru o nurdan, o muhabbetten Hasıl olmuş kıvılcımlar, şerareler, ateşlerdir bu zatlar O nurdan müştak, o nurdan ayrılmış pervanelerdir Anlatabiliyor muyum? Bu nuru anlamadan siyeri nebiyi okumak bir çılgınlık manzumesini okumak gibidir. Akıl alacak şeyler değildir bunlar. Dişleri sökülecek, vücudu parça parça edilecek. Hala o fedake ruhi ya Allah diyecek. Allah yolunda fedayı can edecek. Bayrak tutarken, sancağı taşırken bir kolu kesildiğinde diğerini alacak. O da kesildiğinde kolundan arta kalan parçalarla tutmaya, vücudu yasarmaya çalışacak. Bu insanlar nasıl çıkmış? Ezelde bu nura müştak olmasalar Nasıl bu zahir alemde bunları başarabilirler A güzel kardeşim Mümkün değil ki bu Söz alıp gidiyor Nereden geldik Değişti habbe yahuri cinani ya Resulallah Sen öyle bir Resulullah'sın ki Senin sulbünle Seninle alaka kurmak O kadar mükemmel bir duygudur O kadar muazzam bir payedir ki Cennette olan kişi bile sana kavuşmak arzusuyla, sana vesile olmak arzusuyla cenneti bile gözü görmez. Ne ki benim yedikat göğ görmeşim, cihan saltanatı istemeşim. Anlatabiliyor muyum? Buna işaret etmişler. Muhabbetin en güzelini burada o muhabbetten istifade etmeye çalışarak sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Programı dinledikçe denleyenlerin sevgili kardeşlerimizin Böyle e, okuduğumuz şiirlere, beytlere de dikkatini çekelim. Hatta bunları ezberlemeyi de, ezber dağarcıklarında da bu güzel sözleri bulundurmaya gayret etsinler. Eyvallah. Hani bir şairin dediği gibi çok güzel bir şiir yazmış. Mehtif Sena'yı demiş Peygamber Efendimiz'i. Sonra demişler ki ya ne kadar güzel şiir yazdın. Peygamberi Mehteddin. O da demiş ki ben Hazreti Peygamberi anlatmakla Peygamberi yüceltmedim. Hazreti Peygamber'i şiirimde anlatarak şiirimi yükselttim diyerek cevap vermiş aynı bunun gibi muhabbet bağı muhabbet bağı niye muhabbet bağı işte ezberlenmesi gereken önemli beyitlerden bir tanesi muhabbetten Muhammed oldu hasıl Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl Allah Resulü Seyyidül Enam, Fahri Alem, Sebebi icadı Cihan, Resulü Sekaleyn, İmamül Kıbleteyn, Şemsüdduha Beddüdüca, Hz. Muhammed Mustafa, muhabbetten yaratıldı. Muhabbetten hasıl oldu, husule geldi. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Allah Resulü'nün muhabbeti olmayan sözüm ona muhabbetten ne çıkar ki? Hiçbir şey çıkmaz. Ortada hiçbir şey yoktur. Beyhudedir. Şimdi bak ne kadar güzel oldu. Hilkatin macerasını, hilkatin mecraını beyan ettikten sonra bütün alemin yaratılışına, sebebi hikati alem olan peygamberin vesile olduğunu düşündükten sonra bu söz bize daha çok şey anlatıyor. Eyvallah. Şimdi. Diyor ki, muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Allah Resulü'nün muhabbeti olmadan sen hiçsin. Senin varlığından bile bahis edilmez. Muhaldir. İmkansızdır böyle bir şeyden bahsetmek. Var gibi gözüküyor, sana öyle geliyor. Vehimdir diyor. Muhammed varsa vardır bir şey. O yoksa senin evhamındır. Tamam. Eyvallah. Siz aldınız götürdünüz bizi. Bu arada vaktimiz de geçti ama neyse biraz hızlı okur, biraz hızlıca konuşur. Konuştuklarımızda konuşurken periz yapmış oluruz. Hazreti Adem Aleyhisselam bu arada cennetten çıktı. Değil mi? Konuşurken, anlatırken işte Adem oluşun hasebiyle kendi yaptığı, şey, kendisinde zuhur eden fiili Allah'a yükletmedi. Allah'a nispet etmedi, haddini bildi, şeytan gibi ben secde ettirmedim beni, sensin bunun müsebbibi gibi haddini aşan, bulunduğu konumu aşan bir söz sarf etmedi, edep sahibi olarak, Ya Rabbi ben nefsime zulmettim, sen müsaade etmeseydin, sulbimden zaten birisi gelecek ki benim cennetten çıkmamda, takdir-i ilahin icabı, sen beni çıkarttın düşürdün de şimdi hesap mı soruyorsun demedi, çünkü o Allah olmak üzere yaratılmamış İlahlık taslamak üzere yaratılmamış Mülkünde fesat çıkartmak üzere yaratılmamış Onun emrine onun mülkünde boyun kesmek üzere yaratıldığını idrak ettiği için Rabbena zalemle, enfusene Ya Rabbi ben nefsime zulmettim dedi Kendisinden kabul etti ona kıstığı ve eksikliği Kendi yapmış gibi yüklendi haddini bildi Böylece Sulbünden gelen peygamberler Ve fahri alem sayesinde Cennette bulunduğu mevkinin de Üzerinde bir mevkiye aldı Tövbe etti Fakat bu tövbenin gerçekleşmesi hali Bu gözyaşları Onlarca sene Yüz seneye yakın Belki iki yüz sene ağladığı rivayet ediliyor Hazreti Adam aleyhisselamın. Efendim bir insan bu kadar ağlayabilir mi? O üzüntüsüne nispetle Kıyaslanmalı Bizim üzüntülerimiz bir gün iki günde Unutulabilir bir şey Allah'ı görmüş Allah'ın sohbetine mülaki olmuş Allah'ı temaşa edebilecek bir cennetten Çıkmaya Acaba kaç bin sene ağlansa Azdır şöyle bir düşünmek lazım Rivayet Olunduğuna göre Adem aleyhisselam Cennetten çıkarıldığı zaman Bakıp gördü ki arşta Ve cennetin her yerinde Allah Teala'nın şerefli ismi adına. Muhammed ismi yazılmış. Adem aleyhisselam, ey Rabbim, bu Muhammed kimdir diye sordu. Allahü Teala buyurdu ki, bu senin evladından o kimsedir ki, eğer o olmasaydı seni de yaratmazdı. Yani yine arkadaşlarımız, kardeşlerimize, cemiyet içerisinde konuşurken sorulara muhatap olduğumuzu gözümün önüne getiriyorum da, radyoda konuşurken kim bilir neler sormak istiyorlar diye bir vehme bir evhama belki kapılıyorum şimdi güzel kardeşim bizler fiillerimizi yaptıktan sonra neticesini bilmeyiz yeni çıkan bir şey duruma göre yeni bir şey fiil yaparız Allah bundan münezzehtir Adem'i yarattı bakalım dur bakalım ne yapacak bu Aa, böyle ol hadi bir şey daha yapayım bu Allah'ın Allah için böyle bir şey düşünülemez ki Allah ilmiyle her şeyi muhittir onu bilir. E dolayısıyla Adem şey yaptı. Bakalım bu Adem ne eder, ne yer, ne içer. Dur seyredelim hele. Dese Allah demez zaten. İlmi sonradan olmuş olur. Allah'ın ilmi böyle değildir ki. O bil kaderi derken biz neye iman ederiz? O yüzden bu sözleri acayip, garayip sözler gibi karşılamayın. Hazreti Adem Aleyhisselam kimdir bu Muhammed diye sorduğunda senin evladından gelecek zattır demesi Evladından olan zattır ve ben bu sebep-sonuç ilişkisini Allah'lığımla bildim de seni de ona nispetle yarattım. Dolayısıyla o gelmeyeydi sen de yaratılmazdın. Sözünü Allah söyler. Sana muhal gelebilir. Zaten iman akıl sahipleri nedir ama akıl işi değildir ki. Niye akıl sahibi nedir iman? Bu işin akılla olmayacağını akletmek için bir akıl lazımdır aziz. İman onun için akıl sahibiyle teklif edilir. Şöyle düşünün. Türkçeyi bilmiyor. Konuşmayı bilmiyor. Hatta sağır bir insan. Fevkalade konuşuyorsunuz dese. Kendi lisanıyla. Bu takdirden biraz işkillenmez misiniz siz? Ve işkillenmenize lazımdır. Allah Allah bu adam niye beni takdir ediyor? Ne anlar ki? Dersiniz. Öyle değil mi? Eyvallah. Dolayısıyla buna binaen. Aynı nasıl bunlardan mahrum olan kişinin sizi tasdiki bir mana ifade etmiyorsa, akıl sahibi bir insanın, bunun akıl işi olmadığını ikrar ederek teslim olması bir kıymet kazanır. Da, insana iman teklif edilmiştir. İman, akıl sahibine teklif edildi diye, imanı akıl işi zannediyorlar. Hayır. İmanın akıl işi olmadığını bir sahibi aklın tespit etmesi lazım. O zaman kıymet kazanır. Öteki türlü, Sağır dilsiz Sağır dilsiz derken Bunun sakat özürlü manasında değil Ve sizin lisanınızı bilmeyen insanın Sizi konuşmasını takdir, takdir etmesine benzer ki Bir değer ifade etmez Hoş Allah'a nispetle Hiçbirinin değeri yoktur ya Bahsi diğer Anlatabiliyor muyum? Heh. Bu O yüzden bu anlatılanları da Akılla dinleyen kardeşlerimiz Sahibi akıl olan kardeşlerimiz Bunun aklın maverasında aklın ötesinde bir duyuş, biliş, bir aşk gerektirdiğini lütfen idrak buyursunlar ki sohbetin lezzetine iştirak etmiş olsunlar o zaman Adem aleyhisselam dedi ki ey Rabbim beni bu oğlum hürmetine sen affedip merhamet eyle ey Adem eğer göklerin ve yerin halkı hakkında bu oğlun hürmetine benden şefaat dilesen Şefaatin dahi makbul olur Ömer İbni Hattab Hazretlerinden rivayet edilmiştir ki Şöyle dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu Hazreti Ömer naklediyor Resulullah Efendimizden buyurdu Nakledi Sallallahu aleyhi ve sellem Adem aleyhisselam Suç işleyip Günahkar Yaftasıyla Lakabıyla lakaplandığı zaman Ey Rabbim Muhammed hakkı için beni bağışla dedi. Allah Teala buyurdu ki, Ey Adem, sen Muhammed'i nereden biliyorsun? Ben henüz onu yaratmadım. Muhammed ismine tesmiye edilecek zahir alemde onu henüz göstermedim. Sen nereden biliyorsun? Bunun üzerine Adem aleyhisselam, Şuradan biliyorum ki ya Rabbi, Sen beni kudret eline yaratıp, Bana ruh üflediğin zaman, Başımı kaldırıp arş üzerine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılmış olduğunu gördüm. Bildim ki sen şerefli ismini hiç kimseye bağlamazsın. Ancak halkın en sevgilisi halkın derken kamuoyu seçmişte de başa dikmiş manasına değil tabii değil mi burada halkın sevgilisi derken yaratılmışlık aleminin en makbulü mahbubu sevgilisi Olan bir kimsenin ismine bağlarsın ancak. Yani yarattıkların arasında bir tane sevgili var ki ona bağlamışsın. Yoksa sen yarattıklarınla ilişik durmazsın ki, bu kadar yakın isminle ismini yazmazsın ki, çok seviyorsun demek ki. Bunun üzerine Allahü Teala, Ey Adem gerçek söyledin. O bana halkın en sevgilisidir. Madem ki onun hürmetine benden mağfiret istedin, gerçek olarak ben de seni affettim, mağfiret ettim. Eğer Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım diye buyurdu. Diyor. Naklediyor kim? Hazreti Ömer radıyallahu anh kimden? Hazreti Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz mebde ihlikat. Ya şu kelimeleri biraz da ufak ufak yapsana, anlatsana denebilir. Anlatıyoruz zaten Açmaya çalışıyoruz Fakat şu mebde-i kelimesini 10 kere söylesem Herhalde artık insanlar Duymayan kardeşlerimiz bunu ezberine alırlar Öyle değil mi? Eyvallah Yani sizin radyo 15'in e, Çok güzel bir hedefi de var Güzel Türkçeyle bir şeyleri sunmak Türkçeyi zenginleştirerek anlatmak gibi Bir gayeniz bir hedefiniz olduğunu biliyorum O sebepten hem buna katkıda Hem de kültürümüze katkıda bulunmak niyetiyle nefeslerimizi o şekilde ediyoruz. Şöyle ki, bu tabirleri ama ne dedikine değil de, bütün nisanları öğrenmek için lazım olan şart en önce dinlemektir. Dinleyerek bu kelimeleri, bu tabirleri bir şekilde zihnimize, kafamıza kaldırmaya çalışalım. Mebde-i olan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, nurundan Hz. Adem yaratılmakla kalmamış, Hz. Adem cennetten çıktıktan sonra da o Habibi Muhammed Ahmedi Mahmut Mahmud hürmetine affolunarak Safiyullah mertebesine de yine onun vesilesi de İnşallah bundan sonraki sohbetimizde ölmez sağ kalırsak artık Hz. Adem aleyhisselamdan müntakilen, muttasilen Havva Validemize oradan peygamberlere intikal eden bu nuru Muhammediyi hem şecere olarak takip edeceğiz hem de nur olarak tarif etmeye çalışacağız. Ta Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin dedelerine kadar inşallah önümüzdeki program bu tarihi seyri ve tarifi seyri işleyerek programımıza devam edeceğiz. İnşallah.